Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mürselin ve ila cem'il ulü'a'i ve'lhamdülillahi ve rabbil âlem. Hep beraber dinimizi anlamaya çalışmıştık. Yaklaşık 5 yıldan beridir. Önce Allah'ın ayetlerini anlamaya çalıştık. Kur'an'ı hep beraber anlamaya çalıştık. Sonra imanı anlamaya çalıştık. Allah'a iman, el esmaul Hüsnayı anlamaya çalıştık. Sonra sırasıyla meleklere iman, kitaplara iman, Resullerine iman, ahirete iman, kadere iman nasıl olmalı onu anlamaya çalıştık. Peşinden İslami kelime-i şehadeti, namazı, orucu, hacci, zekati anlamaya çalıştık. Sonra da ihsani anlamaya çalıştık, ihlasi anlamaya çalıştık. Güzelliği, güzel olmayı anlamaya çalıştık hep beraber. Bütün bunlardan mutlaka bir muradımız vardır. Neden böyle yapmaya çalıştık? hakikati anlayalım diye. Bütün bunları Allah'ın ayetleriyle anlamaya çalıştık ki, her şeyi Rabbimizden öğrenelim diye. Birilerinden değil, atalarımızdan değil, birilerinin kitabından değil, Allah'ın kitabından hep beraber öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Eğer anlamaya çalıştıysak, şunu da anladık ki, aslında baştan sona Allah kendini anlattı, insanı anlattı, yeryüzündeki halifesini, insanı anlattı, dünyanın imtihan yeri olduğunu, kazanma yeri olduğunu anlattı, insanın dünya içinde cennet için yaratıldığını anlattı, cenneti nasıl kazanacağını, Hazreti insan nasıl olunacağını, nasıl Allah'a halife olacağını anlattı. Nasıl Allah'a ayna olacağını anlattı. Öz itibarıyla anlaşılması gereken eğer bir kul Fatiha'yı biliyorsa Kur'an'ı da anlamıştır. İmanı da anlamıştır. İslamı da İhsanı da anlamıştır. Özetle. Onun için kimse ben bilmiyorum anlamadım diyemez. Eğer Allah sana lazımsa öğrenmen lazım. Öğrenmeden olmaz. Bir çocuk doğarken anası babası ona hayatı öğretiyor, konuşmayı öğretiyor, yürümeyi öğretiyor. Yemek yemesini öğretiyor. Biraz daha büyüyünce, buluğa erince artık Kimin ona öğretmesi gerekir? Allah'ın. Artık o her şeyi Allah'tan öğrenmelidir. Kendini, Rabbini, hayatı Allah'tan öğrenmelidir. Bu sefer kim öğretir? Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla öğretir. Eğer Allah'ı ciddiye alıyorsa, kendini ciddiye alıyorsa, ahireti ciddiye alıyorsa... Ne yapması gerekir? Allah'ın ayetlerini okuması lazım. Okuması yoksa dinlemesi lazım. Kendisi anlamadıysa anlayan birinden öğrenmesi lazım. Bu herkes için böyledir. Mesela biri bir iş yapsa, bir sanat öğrenmek istese ne yapar? Gider ustasından öğrenir. O işi bilen kim varsa eğer ondan daha iyi biliyorsa ona bir şey öğretecekse ne yapar? Bana öğret der. Niye? İhtiyaç duyuyor da ondan. Öğrenmesi gerekir. İşi güzel yapması için iş kulluğa gelince kulluk en büyük sanattır. Kulluktan daha büyük bir sanat yoktur. Çünkü kulluk yaparken insan kendi kendisini ne yapıyor? İnşa ediyor. Neyle? Allah'ın vahyiyle, Kur'an ile, Allah'ın kitabıyla inşa ediyor. Allah'ın tabiri böyle inşa. Enşa'a evvele merretin ve huve bi kulli halkın alim. İlk inşayı yapan Allah'tır. O her türlü yaratmayı bilendir. Her türlü İnşayı kuruna öğretendir. Neyi inşa edecek? Kendini Hazreti İnsan olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli edeceği kainatın özü olarak, Hazreti İnsan, Zübde-i Kainat olarak kendini inşa etmesi lazım. Hiç bundan daha büyük sanat olur mu? öyle bir inşa edecek ki Allah'a ayna olacak. Allah'ın güzelliği el esmaül hüsnası üzerinde tecelli edecek hazreti insan. Elbette ki bir insan bunu tek başına yapamaz. Yardım alması lazım. Kimde? Elbette ki bilenlerden. Elbette ki hazreti insan olmuş Birilerinde. Onun için herkesin mutlaka bir Mürşid-i ihtiyacı vardır. İnşa olmak için. Eğer o beni inşa et demezse kendi kendini inşa etmeye kalkışırsa ne yapar? Kendini öldürür. Belki çabasını gayretini sarf eder. Sarf ettikçe Sadece kirlenir. Mesela biri çamura bulanmışsa bir batağa düşmüşse bütünüyle çamura bulanmışsa ne olması gerekir? Yıkanması gerekir. Temizlenmesi gerekir. Ona, ana gibi biri lazım, onu yıkayacak, o kendini yıkamayı da bilmez. Çocuk kendini nasıl yıkasın, kendini yıkamaya kalkışınca ne yapar? Elini alır, üstüne sürer, kirlenmeyen yeri de kirletir. İnsan da böyledir, ben öğreneceğim derken, ben bu işi çözeceğim derken, bunu yapmaya çalışırken, öğrenmeye çalışır, kendini bir daha kirletir kirli bilgiyle kendini bir daha kirletir. Temizlenmek şöyle dursun, bir daha kirlenir. Evet. Ona bir ana lazım, ana gönüllü bir müşid kamil lazım ona. Onu yıkayacak, temizleyecek. Evet. Eğer biri Fatiha'yı biliyorsa, İşi öğrenmiş demektir, dedik. İyâkena Kenabdu ve yyâkena derken ne demiş oluyorduk? Yalnız sana abd oluyoruz, yani yalnız seni seviyoruz, yalnız senin peşinden koşuyoruz. İyâkena staîn, yalnız seni istiyoruz, seni sevdiğimiz için istiyoruz. Seni istiyoruz, abd olmamızın karşılığını istiyoruz. Yani seni sevmemizin karşılığını istiyoruz. Sevmek sadece kul'a ait değil. Kul aynı zamanda Rabbinin sevgisini istiyoruz İyya evet kulluğumuzun karşılığı olan sevgini istiyoruz. Aslında hayat, baştan sona aşık ile mahşuk arasında yaşanan imtihandır, baştan sona. Onun için biz de anlatmaya başlayınca, yani 20 sene önce anlatmaya başlayınca aşktan başladık. Niye? Kulun kendini tanıması gerekir. Nereden geldiğini bilmesi gerekir maşrukundan ayrıldığını anlaması gerekir, öyle ki yola koyulsun, işi öğrenmeye çalışsın, anlamaya çalışsın. Onun için yolun başı da aşktır, sonu da aşktır. Allah bizi ilk yarattığında aşktan yaratmıştı, sonra aynı yere davet ediyor, ilk yaratıldığı yere davet ediyor. Yani işin başı da aşk, sonu da aşk. Ama başında biri anladıysa evet. Yaratılışı aşktandır. Kendisi aşık, Rabbi maşuktur. Bunu anladı. Bunu anlayınca kendini yolun sonunda zannetmesi doğru olur mu? Olmaz. Yeni başladım. Daha yeni yola çıktım. <gülüyor> Müşidi olmayanlar böyle zanneder. Ya da kulluk yapamayanlar, kul olmayı beceremeyenler, kabullenemeyenler yola girer, üç beş adım atar, tamam görmen yolun sonuna geldim. Sen daha yeni başladın. Bu yolu öyle kolay değil. Bu yolu öyle basit bir şey değil. Sona varabilmen için senin bütün ayetlerden geçmen gerekiyor. Bütün ayetlerle muhatap olman gerekiyor. Allah bu kitabı sana indirmiş. Bunun içinde kitabını bilmen gerekiyor. Öğrenmen gerekiyor. Yoksa hayatı yaşarken Allah seni imtihana tabi tutup bir ayetle muhatap ederken hangi ayet olduğunu bilmezsen ne yapacağını da bilmiyorsun demektir. Bilemezsin zaten. Onun için yolun başlangıcında aşkı anlattık, muhabbeti anlattık. Hadi yola gir dedik, başla dedik. Önce öğrenmek gerekiyor. Sonra izah etmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Artık yolu inşallah yürüyeceğiz. Yolun sonunda ne var? Yolun sonunda kulun Rabbine vasıl olması var. Geldiği yere dönüşü var. İlk yaratıldığı yere vardığında vuslata ermiştir Ve bu kapı herkese açıktır. Onun içinde her şeyi bütün sohbetleri, bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya, tefsir etmeye çalışırken imani, İslami, ihsani anlatmaya çalışırken evet hepsini kayıt altına aldık ki arkadaşlar, kardeşlerimiz ne zaman isterlerse dinleyebilsinler diye eğer öğrenmek istediklerini Allah'tan öğrenmezlerse Birileri onlara öğrenmek istediğini kendisi öğretir. Nefsiyle öğretir. Şirkiyle, köfrüyle beraber öğretir. Bu da kirlidir. Öğrenmek istedikçe kirleniyor. Kendini öğrenmiş zannediyor, bilgilenmiş zannediyor. Kirli bilgiyle kirleniyor bir daha. O öğrendiği, Allah'ın muradının dışındaysa o, onu sadece kirletir. Evet, Allah bizi tefekküre davet ediyordu. Herkes, eğer imanını arttırmak istiyorsa, Allah'a olan sevgisini arttırmak istiyorsa, Allah kendisini sevsin istiyorsa, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi lazım. Bunu Rabbim bana vahyetmiş. Bunu anlayıp üzerinde tefekkür etmemi istiyor, düşünmemi istiyor, anlamamı istiyor demesi lazım. Herkes Fatiha'yı biliyor. Evet. Fatiha'nın ayetleri üzerinde, o yedi ayeti üzerinde, yedi sayısı sonsuz demek, sınırsız demektir. Yani tefekkür ettikçe o açılır. Bununla beraber arkadaşlar zaten Kur'an'ı öğrenmeye, anlamaya çalışıyorlar. Arkadaşların mutlaka her gün en az bir sayfa Kur'an'ı okuyup, Arapçasını bilmiyorsa me'alini, üzerinde tefekkür etmesi lazım, anlamaya çalışması lazım. Bütün öğrendiklerimizle beraber inşallah bundan sonra sohbetler yapacağız. Hep beraber dersleşeceğiz. Ne yapmamız gerektiğini, neleri yapamadığımızı, neleri yapmaya çalıştığımızı hep beraber anlamaya çalışacağız. Bunun içinde konuşurken, anlatırken hep beraber inşallah tefekkür de yapacağız. Tefekkür olmadan aklı kullanmış olmuyoruz. Dolayısıyla bir şey de kazanamıyoruz. Bilgiler kulağımıza girer ve çıkar. Birinden girer, ömründen çıkar. Artık şunu şöyle anlamak gerekiyor, genel olarak bakıldığında hem insanlığa hem kendimize baktığımızda aslında gözümüzü hakikate kapalı tutmuşuz. Hakka, hakikate bakmak yerine bütün varlığı, bütün kainatı ayet gibi, kitap gibi Allah'ın isimlerinin tecellisi olduğunu bilerek okumak yerine sadece taşlı toprağı görmüşüz. Eti kemiği görmüşüz. Ağacı görmüşüz, otu görmüşüz. Ayı, güneşi, yıldızları görmüşüz. Bu hakikate gözü kapatmaktır. Nasıl ki Kur'an'ı anlamadan okuma alışkanlığımız olmuşsa aynı şekilde varlık ayetlerini okurken de sadece yüzüne bakıp dışına bakıp okumama, anlamama alışkanlığımız olmuş. Bizden öncekiler öyle yaptığı için aynı şeyi bize de öyle öğretmişler. Okumadan görüyor ama okuyamıyor. Anlamıyor yani. Ayetleri görüyor Okuyor yani ama okuduğunu anlamıyor. Gözümüz hakikate kapalı demektir. Allah'ın ayetlerini okurken de bu böyledir. Zahir olarak okuyoruz ama ne dediğini anlamıyoruz. Eğer anlamadıksa bu okumak değildir. Okumadık, gördük ama okumadık. Hem Allah'ın vahyini okumadık demektir hem varlık ayetlerini okumadık demektir. Dolayısıyla kendimizi de okumadık. Eğer kendimizi okusaydık, anlasaydık, mutlaka kendimizi bulurduk. Kendimizi arar ve bulurduk. Kendimizi kaybetmişiz. Dolayısıyla Rabbimizden perdelenmişiz. Tabiri caizse bir elbise giymişiz toprakın karışımından çamurdan bir elbise giymişiz beden elbisesi suyla çamurun karışımında bir elbise bir hırka giymişiz yani hiç soymaya da niyetimiz yok onu soymadan hakikate ermek mümkün değildir onu soymadan kendimizi bulmamız mümkün değildir o çamur elbisemize yapışmışız. Çamura ne lazım? Onun peşinden koşuyoruz. Çamurdan olanın peşinden koşuyoruz. Yani dünyanın peşinden koşuyoruz. Allah'ın bize ne fettiği, o hakikati nasıl bulabiliriz ki böyle bir durumda? Bulunur mu? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. De ki, Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Benim yolum basiret üzeredir. Görmek üzeredir. Basiret görmek demek. Kalk gözüyle görmek demektir. De ki, benim yolum basiret üzeredir. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Peygamber ve peygamber varisleri böyledir. görmek üzere Allah'a davet ediyor. Neyi görmek üzere? Allah'ı görmek üzere, cemalini müşahede etmek üzere, Allah'ın isimlerinin bütün varlıkta tecelli ettiğini görmek üzere, her şeyi bir ayet, bir kitap olarak okumak üzere, o ayetlerdeki hakikati görmek üzere davet eder. Peygamberin daveti ve ona tabi olanların daveti böyledir. Yoksa böyle kendini alim zannedip bilgi yüklenmiştir. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani şu halaldır, şu haramdır. Namaz böyle kılınır. Abdest böyle bozulur. Onu artık çocuklar da biliyor. Çocuklar da bunu biliyor. Bir namaz hocası ver, iki saatte onu okur, hepsini anlar. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? adres nasıl bozulur? Zekat nasıl verilir? Ne kadar verilir? Bir günde hepsini öğrenirsin. Kulluk bu midir? Bunu anlatan alim midir? Alim bu değil. Alim Allah'ı bilendir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah'tan ancak alim kulları karşıyak duyar. Yani onun büyüklüğünü, azametini ancak alimler idrak eder. Eğer şimdiye kadar Allah'ın kelamını anlatmaya çalıştıksa, imani, İslami, ihsani anlatmaya çalıştıksa, Allah'ın el Esmaül hüsnasını anlatmaya çalıştıksa, alim olalım diyeydi. Rabbimizi bilelim diyeydi tanıyalım diyeydi kendimizi bilip tanıyalım diyeydi İman sevmekse Allah'a abd olmak sevdiğini istemekse aynı şekilde Allah'tan kulun kendisini sevmesini istemesidir abd olmak İnsan çamurdan kurtulmayana kadar ne gerçek manada iman edebilir ne de kendini, Rabbini bulabilir. Böyle bir şey mümkün değildir Çamurdan kurtulabilmek için önce çamura ait olanları terk etmek gerekiyor. Gönülden çıkarmak gerekiyor yani. Allah onun için ver diyor. İnfak et, zekat ver, sadaka ver. Yetmez. Ne varsa senden ver diyor. İkram et. İhsan oydu zaten. Güzellik yap. ilminden ver, muhabbetinden ver. Nefsinden ver. Kibrinden, gururundan, rüyandan ver diyor. Biri sana kötülük yapınca boyun bük üstüne bir de iyilik yap diyor. Bir şey kalmasın. Ne varsa ver diyor, ver ki hakikate eresin, ver ki kendindekini bulasın, bulabilesin, vermeden alınmaz, o çamur elbiseden onun için soyunmak gerekir. Bakıyoruz, mümin, yani Allah'ı seven, Allah'a aşık, Müslüman. Allah'a teslim olmuş yani. Ama onun müminliği de, Müslümanlığı da toprakadır, çamuradır, bedenedir. O nasıl Allah'ın müminidir? O nasıl Allah'a teslim olmuş? Bunlar lafla olacak şeyler değildir. Diliyle söylenince hiçbir şey kazanılmaz. İspat istiyor yani. ispat. Elbette ki herkesin bizi anlamasını beklemiyor. Anlayamaz zaten. Ne demişlerdi? Eşek koşaktan ne anlar? Tabii. Aklını kullanmayanlar bizden bir şey anlayamaz. Evet, eğer bu çamur hırkımızı soyarsak, bu giydiğimiz çamur elbiseyi soyarsak Allah'a aşık olanı göreceğiz. Aşkla o sema eden Allah'ın nefrettiği o güzelliği göreceğiz. O olduğumuzu göreceğiz. Bu çamur elbiseyi soymayana kadar onu görmek mümkün değil. Ona ait olanlardan vazgeçmedikçe, gönlümüzden çıkarmadıkça, Allah'ın kullan, harca, dağıt dediğini dağıtmadıkça, harcamadıkça hakikati bulmak, kendimizi bulmamız mümkün değildir. Tercih insana ait. Allah'ın insan dediği, insan olarak kabul ettiği, yarattığı, onun yeryüzündeki halifesine ait tercih. Ya insanlığı tercih eder, Allah'ın kendisine nefettiği ruhu, Allah'a aşıklığı tercih eder. Abdolmak, aşık olmak demek. Allah'a abdolmayı, aşık olmayı tercih eder ya da ya da çamur elbiseyi tercih eder. Çamurdan olan elbisesini tercih eder, çamura ait olanı tercih eder. Onun için de herkesin kendisine bakması lazım. Tercihi çamurdan olan elbise midir, yoksa Allah'ın kendisine nefrettiği ruh olmaktır? Herkesin kendisine bakması lazım. Tercihi hangisidir? Hazreti insan mı olmak istiyor yoksa o çamurdan olan elbise mi? O beşerdir. Ona beşer denir. Hayvanlar da o beşeri hale sahiptir. Onlar da yer, içer, yatar, arzuları var, istekleri var. Ama onun Hazreti insan olmak gibi bir imkanı yoktur. Onun için de Hazreti insan olması ondan istenmemiştir. Onun için Allah ne buyurur diye ayet kelimede ayetlerimizi dinlemeyenler, anlamak istemeyenler, duymazdan gelenler. Onlar hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağı diyeyim. Allah şaka yapmaz. Eğer hakikati anlamak istiyorsak Mutlaka Rabbimizi dinlememiz lazım. Eğer onu dinlemek yerine başkalarının bilgisiyle öğrenirsek, bilgilenirsek, başkasıyla dedim kim olursa olsun hiç fark etmiyor. bir tek istisna Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü o da canlı Kur'an'dır o da Allah'ın buyurduğu gibi o sadece kendisine vahyedileni söyler o kendinden konuşmaz dedi istisna bir tek O'dur onun dışında neyi öğrenirsek öğrenelim sadece kendimizi kirletmiş oluruz Rabbimizi arıyoruz kendimizi arıyoruz Bilsek de bilmesek de susamış bir insan deniz suyu içtiğinde sadece onun hararetini arttırır. Evet. Sadece harareti artar. İnsan da öyledir. Gerçek hararetini kesecek olan onu suya kana kana kavuşturacak olan Allah'ın vahyidir. Başka hangi bilgiyi öğrenirse öğrensin, eğer o Allah'ın vahyi değilse, sadece onun susuzluğu artar. Sadece onun kirini artırır, kirini. Sadece onu kirletir. Beynini kirletir, gönlünü kirletir, kalbini kirletir sadece. O da öğrendiğini zanneder onun da temizleneceğini zannediyor. Öğrendiği şey sadece onu kirletir. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah aklını kullanmayan topluluğun üzerine pisliği döker. Ne pisliğidir bu? Aklını kullanmıyor. Hangi pisliği döküyor? Bilgi pisliği gitmiş kafasını şeytanın önüne koymuş, şeytan da kafasını doldurur. Aklını kullansaydı Rabbini dinlerdi. Aklını kullanmıyor. Ben başka yerden öğrenirim diyor. Bir şeyler öğreniyor, öğrendiğini zannediyor. Onun için sahabe, o en kötü halden, müşriklik halinden, en kötü halden, Gökteki yıldızlar gibi olmasına vesile olan şey nedir? Allah'ın kitabı, vahyi. Başka bilgileri yok. Başka kitap okumamışlar. Örnek olarak da Allah'ın Resulü'nü örnek almışlar. Gökteki yıldızlar oldu. Resulullah Efendimiz evet, sahaben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erdirirsiniz. Ne demek? Hepsi hidayete ermiş. Hepsi Allah'a vasıl olmuş. Sahabem dedikleri yalnız Hepsi değil Sadece sahabem dedikleri Yani Allah yolunda Her şeyden soyunmuş olanlar Gerektiğinde Malını, evladını, ailesini Her şeyini terk edip Onunla beraber hicret edenler Gerektiğinde Onunla beraber ölüme gidenler Canını feda edenler Yoksa Nasıl hidayete olsun, nasıl hidayete erdirebilsin? Tercihi insan yapıyor. Allah bu tercih hakkını vermiştir. Daha önce anlatmıştım. Bir anne hamile kalırken binlerce süper bir anda beşer olmak için yarışır. Tıp'ı bilenler bunu biliyor zaten. Beşer olmak için binlerce süper yarışıyor. Ne olmak için? Beşer olmak için yarışıyor. O ana rahmine geldiğinde kapı bir sefer açılır ve kapanır. En önde yarışı tamamlayan beşer olma hakkını elde eder. Yani çocuk olma hakkını çocuk olarak ana rahmine düşmeyi hak eder. Birinci gelen sadece. Eğer iki kişi bir anda birinci gelirse çocuklar ikiz olur. Bazen 300, dördüz olur. Hepsi bir anda birinciliği kazanmıştır. Gerisi nereye gidiyor? Binlercesi yarışıyordu. Çöpe. Lavaboya. Ama anlaşılmayan yarış devam ediyor. o beşer olmayı hak eden bu sefer hazreti insan olmayı hak etmesi gerekir. Yarış bütün hızıyla devam ediyor. Onun için Allah yarışın dedi. Cenneti anlattı. Yarışanlar bunun için yarışsın. Öyle mal çoğaltmak için değil, evlat çoğaltmak için değil, bir makam mevkiye gelmek için değil. Yarışacaksanız cennet için yarışın dedi. Yarış devam ediyor. Herkes yarışını kendisiyle yapıyor. Nefsiyle yapıyor. Benliğiyle yapıyor. Şeytanla yapıyor. Dünyayla yapıyor. Her şeyle, herkesle yarışıyor. imtihan halinde. Bu yarışı kazanıp cennete varabilirse kurtuldu. En büyük saadete erdi. Ama yarışmazsa, tembellik yaparsa gerektiği gibi Yarışmazsa, koşmazsa cennete varamaz. Varamayınca cehenneme yuvarlanır. Mesela biri anlatılırken işte hiç kimse ondan zarar görmemiş. Kimseye zararı dokunmuyor, iyi bir insandır. İyi bir insan olması için zararsız olması yetmez. İyi olması lazım. İyilerden olması lazım. Allah iyileri anlatıyordu. İyi kimdir diye. İyi senin yüzünü doğuya ya da batıya çevirmende buyurdu. Senin şu cemaatte, bu cemaatte, şu memlekette, şurada olman değil dedi. İyilik odur ki Allah'a iman edersin, meleklerine iman edersin, Resullerine iman edersin, kitaplarına iman edersin, ahirete iman edersin. Allah'ın sana verdiği maldan, Yakınlara, akrabaya, yetimlere, yolda kalmışa, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara, borçlulara ikram edersin. Namazı ikame eder, zekatı temizlenmek için her şeyinden verirsin, temizlenirsin. Kendinden kurtulursun. İyilik budur dedi. Lafla iyilik olmaz dedi yani. İyi olmak lafla olmaz dedi. İşin başı da aşktır dedim, sonu da aşktır. Allah yaratırken sevmiş, öyle yaratmış. Neyi sevmiş? Allah kendini seviyor. Kendini Hazreti İnsan aynasında görmek istedi. Yani isimlerinin tecellisini, güzelliğini insan üzerinde görmek istedi. Sevdiği kendisi. Dolayısıyla onun için zatıyla sıfatıyla nefledip ruhundan etmiştir ona. Beden beden elbisesi. Çamurda mı elbise? Ama hayat, dünya hayatı olmasa, imtihan olmasa, zengin olup fakir olmasa, merhamete layık olanları olmasa, Aşlar olmasa, cahiller olmasa, küfür olmasa bu isimler tecelli etmez. Allah'ın muradı Hazreti İnsan'ı görmektir. Eğer bir şehirde bir tane Hazreti İnsan varsa bütün o şehir, bütün o ülke hepsi onun hatırına rızıklanır. Allah rızıklandırır. onların varlıkta onun hatırına tutuyor. Onun üzerindeki tecelliyi görmeyi dilemiş çünkü muradı o gerisi gerisi onun için varlıkta duruyor. Yani Allah'ın muradını üzerinde gerçekleştiren o çünkü. Ve Allah bu imkanı herkese veriyor. Sonuna kadar herkesi bu şekilde davet ediyor. Hazreti insan olmaya ama insan eğer kendine dönmezse, o çamurdan elbisesini soymazsa, kendisini bulması mümkün değil. Aşktan yaratmış dedim. Yolculuğu aşk ile başlıyor, önce Allah onu seviyor. Ana karnında büyüten, besleyen, koruyan odur. Dünyaya gelir gelmez ne yapıyor? Kendinden, anasına, babasına, oradaki kardeşlerine sevgi veriyor. Çocuğa sevgiyi vermiş. Herkes iradesiz, onun etrafında pervanedir. İradesiz, seviyor, koruyor hepsi. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor. Büyükler onun hizmetindedir. Allah seviyor da ondan. Kendinden ona sevgi vermiş. Onun için diğerleri iradesiz olarak onu sever ve ona eder. Sonra büyüdüğünde, artık buluğa erdiğinde, artık o da ötekileri gibi olmuş. Diğerleri de ondan yardım bekler. Artık Allah ona iş artık senindir dedi. Şimdiye kadar ben seni sevdim, sana hizmet ettirdim, şimdi sevme sırası sende. Ananı sev, babanı sev, Rabbini sev. Bunu anla dedi. Artık o buluğa erdiği andan itibaren aşıktır. Allah bunu ona tattırır. Eğer aşkı yoksa, aşkı yoksa iman yok. Aşkı yoksa birinde Allah'tan bahseder, peygamberden bahseder, İslam'dan bahseder, cennetten bahseder. Ne yapıyordur? Bir bal kavanozu farz edelim. Kavanozu yalıyor. Allah'ı sevmek lazım, cennet güzeldir. Namaz kılmak lazım, oruç tutmak lazım. Kavanozu yalıyor adam. Bu kavanozu, bal kavanozunu yalamaktır. Şöyle bir açıp tadına baksan olmaz mı? Şu aşkı bir tatsan olmaz mı? Şu üzerindeki çamuru biraz silkelesen, şu Allah'ın sana nefrettiği ruh, o tecelli ettiği güzelliği biraz Perdeyi titretse, biraz sallasa perdeyi açtan sarhoş olsan olmaz mı? Niye işin lafında kalıyorsun böyle? Evet. O kavanozun kapağını açmak lazım, açıp onu tatmak lazım balın tadına bakmak lazım yani o aşkın muhabbetin tadına bakmak lazım bunun için silkelenmek lazım silkelenirsek ne olur? Allah ayet kerimede buyuruyor diye, Rableri onlara pak bir şarap içirir evet. nerede içiriyor? cennette Rableri onlara pak bir şarap içirir. O öyle aklı gideren bir şarap değil buyurdu. Baş ağrısı yapan bir şarap değil. Nedir o? Aşk şarabi. Acaba onu burada da içirmez mi? Burada içirir. Burada içmemiz gerekir. Kime içiriyor? Şarap cennete olduğuna göre bu durumda gönlü cennet olmuş birinde bu şarabın olması gerekir. Onun bu şarabı içmesi gerekir. Belki hem içmek gerekir, hem içirmek gerekir. Bu aşk şarabıdır. Bunu içecek olan gönüldür. Bunun için biraz silkelenmek gerekir. Şu çamurdan elbiseye biraz şöyle geride dur demek gerekir. Zaten oruçtur, Ramazandır. Ona geride dur demişiz zaten. Yemesini, içmesini kesmişiz. Yanlışa bakmasını, yanlışı dinlemesini, yanlış konuşmasını zaten kesmiş, ondan men etmişiz. Oruç buydu zaten. Yanlış düşünmesine müsaade etmiyoruz. Yani çamurdan elbiseye sen geride dur. Allah'ın bize nefeti ruha şöyle bir adım öne gel demişiz. Öne gel demişsek içmeyi hak etmiş. Evet. Onun için kendimize söylememiz lazım. Ne zamana kadar bu çamurla uğraşacağız? Artık yetmez mi? Bu kadar çamura bulandığımız, bu kadar çamurla oynadığımız yetmez mi? Artık biraz silkelenip yıkanmamız gerekmez mi? Artık maşrukumuzu hatırlamamız gerekmez mi? Ya Rabbi çamura düştüm, Çamura bulandım, battıkça battım, kıpırdadıkça battım. Artık buradan çıkmak istiyorum, artık seninle olmak istiyorum. Artık seni zikretmek, seni tesbih etmek, seni sevmek istiyorum. Aşkımı sana arz etmek istiyorum, imanımı sana arz etmek istiyorum. Geldiğim yere geri dönmek istiyorum, seninle olmak istiyorum. Beni çamurun içinde bırakma. Beni bu bataklığın içinde bırakma. Orucumuz bu çamurdan kurtuluş olsun. Namazımız bu bataklıktan kurtuluş olsun, miraj olsun. Mirajımız olsun namazımız. Herkes kendini biliyor. Allah herkesi herkesten daha iyi biliyor. Yaratan yarattığını bilmez mi buyur Allah bizi biliyor. Biliyor ki çamura batmışız. Biliyor ki çamurda çırpınıyoruz. Aslında hakikati de anlamışız. Aslında ne yapmamız gerektiğini de anlamışız. Ama çamur öyle bir bize yapışmış ki, bir tarafı silerken başka bir taraftan yapışıyor. Bir türlü çamurdan kurtulamıyoruz. Kurtulsak, işi bitireceğiz. Kurtulsak, Rabbimizle beraber olacağız. Kendimizle beraber olacağız. Arkadaşlar soruyor, Kadir suresinde 4. ayette melekler ve ruh iner buyuruyor. Oradaki ruhtan kasıt nedir? Arada bir söylüyoruz, Allah bir kelimeyi kullandığında o kelimenin ifade ettiği bütün manaları birden kapsar. Allah, Cebrail aleyhisselama ruh dedi. Onun için alimlerimizden bir kısmı inen melekler ve Cebrail aleyhisselamdır dedi. Bununla beraber Cebrail aleyhisselam da meleklerdendir. Bir de ayrıca neden ruh demiş olsun. Mutlaka Allah'ın bir murabi vardır. Tenezzellül melayiketi ver ruh. Melekler ve ruh iner. Allah kendi vahyine de ruh diyor. Allah ve Resulü sizi diriltene, ruha davet ettiğinde onun davetine hemen icabet edin. Aynı şekilde ruhu biz indirdik. Allah vahyine ayetlerine ruh diyor. Ruh demek insana hayat veren şey demektir. Ayetler hayat veriyor. Allah'a iman edenler, diri etmeyenler ölüdür. Melekler vahiyle ile beraber iniyor. Hem de bu iniş sadece Kadir gecesinde değil, bir gecede değil. Selamun hiye hatta metle'il fecr. Ne zamana kadar? Fecrin doğuşuna kadar. Fecrin doğuşu Allah vahyini melekleriyle, her bir insana indirir, o insan ya hayatı yaşarken, onun için gün doğuncaya kadar, o Allah'ın vahyiyle nurlanıncaya kadar ya da ahirette dünya hayatı bitip, ahiret hayatı başladığında Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Fecr, kıyamet günüdür. O zaman herkes anlar. Anlar ama iş işten geçmiştir. Mesele burada anlamaktır. Allah'ın melekleri sürekli olarak iner. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِتِ الْقَدْرِ لَيْلَتُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَّا فِي tenzelu'l melaiketi ve'r ruhu fiha bi'zni rabbihim min kulli amr min kulli imr. emriyle her bir emriyle iner her bir kişiye iner min kulli emr her bir kişiye iner onun için kimse ben anlamadım diyemez Allah gönüllere vahy ediyor ama vahyi dinlemek isteyenlere, İndirdi, getirdi. Kul gönlünü açmadı, geri götürür. Almadı ya Rabbi, kulun kabul etmedi. Kulun senin vahyini kabul etmiyor. Tenezzül etmiyor. Kendini, müstahını görüyor. Benim ihtiyacım yok diyor. İnşallah bunu Kadir Gecesi'nde beraber anlamaya çalışacağız. Evet. Onun için anlaşılması gereken şey nedir? Kulun kulluğunu, abdlığını yani aşıklığını bilmesidir. Maşruk olan Allah'tır. Kul da aşığıdır. Kulluk dediğimiz de aşıklığın gereği olan şeylerdir. İmtihan aşık aşıklığını ispatlasın diyedir. Aşık maşruklu için neyi verebiliyorsa o kadar seviyor. Her şeyi verebiliyor, o çamurdan olan elbisesini de verebiliyorsa aşıkmış. Gerçekten aşıktır. Aşıklık ona halaldır, layıktır. Elbiseyi vermeden olmaz yalnız. Elbiseye ait olanı da verecek, yani bedene ait olanı da verecek, bedenin kendisini de verebilecek durumda olması lazım. Vermeyenler alamaz. Allah satıyor. Hazreti insan olmak için vermek gerekiyor. Beşeri tarafı verip hazreti insani almak gerekiyor. Cenneti almak için dünyayı verip ahireti almak gerekiyor. Vermeyenler alamaz. Allah hepimizi verenlerden eylesin. Dünyayı verip ahireti, cenneti alanlardan eylesin bedeni tarafını, çamurdan olan tarafını, beşeri tarafını verip hakikatini alanlardan eylesin. Amin. Varlığını Allah'a feda edip, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini alanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.